Timur'un karşısına Meragalı bir müzisyeni getiriyorlar. Bu, daha önce Büyük Emir'in yakalandığında öldürülmesi için ferman verdiği Abdülkadir Meragi'den başkası değildir. Şark musikisinin Farabi, i̇bn Sina ve Urmiyeli dinden sonra dördüncü büyük üstadı. Hem büyük bir teorisyen hem bir bestekar ve icracı. ...birçok sazı geliştirerek yeniden musiki alemine kazandırmış. Bütün formlarda beste yapabilecek bir kabiliyete sahip. Timur'un ağzından çıkacak sözü bekliyor askerler. Maragada başlayan... ...Urmiye Gölü'nü dalgalandıran... ...sarayların geniş avlularında... ...yankılanan şarkı... ...Bağdat'ta bitmek üzere... ...gözünün önüne çocukluğu gelir... ...ilk gençliği... ...Celahirliler döneminde yaşadığı... ...mutlu günler... ...aldığı övgü ve ihsanlar... ...hayat bir film şeridi... Bir yaprağın dalından düşüp toprağa karışması, bir kelebeğin kanat çırpmaktan yorulup kendini boşluğa bırakması, çatlak bir testiden sızan su, nice çabadan sonra ulaşılan bir ahenk ve beste. Tarihler şöyle mi yazacak? Bu talihsiz Musiki Şinas'ın ölümü Timur'un elinde. Büyük matematikçi Nasirettin Tusi'nin ünlü Maragara tanesini kurduğu şehirde 1350-1360 arasında bir yılda doğdu Abdülkadir El Meragi. Eski dönemlerden başlayarak özellikle Moğollar zamanında Azerbaycan'ın merkezi durumunda olan Maraga 13. yüzyılda bir ilim şehriydi. Babası Gıya Süddin Gaybi, Meraga şehrinin tanınmış Musiki şinaslarında. Oğlunun eğitimi için tam bir özen ve söze sığınmayacak bir şefkat gösterdi. Fiziğiyle, sesiyle, zekasıyla, yetenekleriyle Meraga'yı ışıtan bu çocuğun gelecek vaat ettiği herkes tarafından görülmektedir. Bestekardı, icracıydı, Uğdi ve Musiki bilgini. Üstelik dini musiki de ve Kur'an okumakta da eşsiz olduğunu söyleniyordu. Altı kalemde hattat, Farsça, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şairdi. Daha Meragada iken şöhreti bütün Azerbaycan'a ve civar ülkelere yayıldı. ...babasının ölümünden sonra Meraga'dan ayrılıp Tebriz'e gitti. Celail Sultanı Uyes'in ölümüne kadar geçen dönemini... ...ünlü Arzu Halin'de şöyle anlatır Meragi. Abdülkadir derdi. Udunu okşar, Ey misli cihanda bulunmayan kişi. Musikiye başlar. Bazı kere... ''Bir El nöbet, nöbet tut, tut, bazı kere gazel, gazel oku, oku gazel çünkü dünyada, dünyada sana bedel bir kişi, kişi bile yok.'' 1374 yılı oldu. idi, o, o veli padişah, padişah cihandan göçtü. Abdülkadir için bu kez, gece gündüz zevk ve safa halini doldu, başından altınlar saçıldığı Sultan Hüseyin dönemi başlar. Onun nameleri Sultan Sarayı'ndan çıkarak, Tebriz'in Ayaz'da kalmış yüreklerini ısıtır. Abdülkadir ut çalmaya başladığında... ...bütün şehir nefesini tutar sanki. Bir şarkıyı söylerken de... 1378 yılında Erdebil'e giderek Safevilerin ikinci şeyhi Şeyh Sadreddin'in huzurunda kendi buluşu olan Kaseler Sazı adlı çalgıyı çalar. İçine belli miktarlarda su doldurulmuş 76 çiğni kaseye mızrapla vurularak çalınan bu aletten başka buluşları da var Abdülkadir'in. Bunlardan biri Sazı Elvah yani Levhalar Sazı, diğeri ise Kanunu Murassay-ı Müdevver. Yine Sultan Hüseyin'in sarayında geçen bir başka olay da ününe ün, servetine servet katmıştır. Tarihe 100 bin dinarlık bahis ya da Nevbet-i Mürettep hadisesi olarak geçecek bu hadise... Beste türlerinin en zoru olan bu müzik formuyla bir eserin birkaç günde yapılmasının imkansız olduğu iddiasına Meragi'nin 30 bestesiyle verdiği karşılıktır. Meragi, başlayacak olan Ramazan ayında her gün bir nevbet-i mürettebi besteleyerek, Arefe gününde tam 30 nevbet-i mürettebi hazır edebileceğini iddia eder. Ve... Ramazan ayı boyunca kendisine verilen sözleri istenen makam ve usuller içerisinde besteliyerek her gece sultanın huzurunda icra ederek bahsi kazanır. Tahta çıkan her celahir sultanının el üstünde tuttuğu meragi Ahmet Bahadır Han devrinde de el üstünde tutuldu. Tam yirmi yılı kendisine aziz dost diye hitap eden bu sultanla geçti. Bu zaman dilimi, huzur dolu günlerin olduğu kadar, Celayirliler devletin de sonunun yaklaşmakta olduğu günlerdir aslında. Onun o zamanında sayısız ve sefalara daldım. daldım. Meğer o anlar da bir hayalmiş Dünyanın işi daima böyle olur gider, güzelim gülleri perişan eder. 1386 yılında Timur'un Tebriz'e almasıyla ikinci başkent olan Bağdat'a kaçan Ahmet Celayer'in yanında Meragi de vardı. Burada 7 yıl geçirdiler. Bağdat'ta 7 yıl tutunmalarının sebebi elbette Timur'un ne merhametinden ne de kudretsizliğindendir. O esnada bu askeri deha Altın Ordu ordusunu yok etmekle meşguldür. Timur Ülkeler fethederken Sultan Ahmetle ile Abdülkadir Bağdat'ta 30 kayıcının kürek çektiği bir saltanat kayındalar Sultan Cüneydi Bağdad'dan dört beyit okuyor ve Abdülkadir'den bunları kayıtçıların sayısına uygun biçimde bestelemesini istiyor. Bunun üstüne meragi Devrişahi adını verdiği 30 vurmalı bir usulü hemen orada yaparak beyitleri de bu usul içerisinde besteliyor. Ve beklenen son, 1393'te Timur'un Bağdat'a girmesiyle gerçekleşiyor. Meragi, Timur'un oğullarından Mira Şah tarafından Kerbela'da kıstırılarak yakalanıyor. Huzura çıkarılan Abdülkadir, şu kıtayı okuyarak Timur'un himayesine giriyor. Maşrık-ı Maghrib, musahhar durur sanga. Devletin Nusrat, mukarrar durur sanga. Petin daima bilgink de dur, devleti un haktan mukarrar dur da Abdul Kadir Tebriz ve Bağdat yıllarından sonra bambaşka bir iklime geçmesi muhakkak ki kendi arzusuyla olmadı. Ama yine de ondan şu satırları okuruz. Allah'ın takdiriyle Bağdat'a geldi, kuluna lütuflar da bulundu. Beni Semerkand'a yolladı, köy, ev, bağ, bostan ihsan etti. Maviray'ın nehri cennet gibi bir yer gördüm, halkını tümden tertemiz yaratılmış buldum. Gerçekten de Meragi burada çok iyi karşılanmıştır. Büyük emir Meragi'yi 1398 yılında bir nişanla da onurlandırıyor. Hayli ağdalı ve şiirsel bir dille yazılmış olan fermanın sonundaki buyruk şöyle. Padişahlar padişahının her çeşit inayetine mazhar olduğu ve buna hak kazandığı herkesçe bilinmeli. Herkes onun rızasını tahsile çalışmalı. Onun dileklerini yerine getirmeyi, onun isteklerini yapmayı, onu ululamayı vacip bil. Merage'nin Semerkant'taki güzel günleri Timur'un Tebriz'deki oğlu Miran Şah'a Nedim olmasıyla sona erdi. İşte Merage'nin derviş kılığında kaçarken yakalanıp Timur'un huzuruna çıkarılmasıyla sonuçlanan olayların başlangıcı bu oldu. Timur'un divane oğlu Miran Şah'ın mazbut olmayan hal ve hareketleri Nedim'lerinin tesir ve nüfuzuna bağlı. Saraydaki huzursuzlukları duyan Timur, oğlunun Nedimlerinin hemen öldürülmesini bulurdu. Nedimler idam edildiler. Tehlikeden daha önce haberdar olan Meragi ise kaçabilmişti. Yakalanarak Timur'un huzuruna çıkarıldığında, o kadar güzel bir sesle Kur'an'dan bir sure okumaya başladı ki, Timur'un öfkesini dindirdi. Büyük emir Abdülkadir'e bakarak derviş can havliyle Kur'an'a sarıldı anlamına gelen bir mısra söyledi ve bir süre önce ölüme mahkum ettiği sanatçıyı affetti. Müziğin ruhlara tesir ettiği elbette şüphe götürmez bir gerçek ama Timur'un en önemli özelliklerinden birinin alim ve sanatçıları korumak olduğunu düşünürsek affetmesinin nedenlerini daha iyi anlarız. Meragi, Timur'un Nedim'leri arasındadır artık. Gerçi Timur'a Nedim olmak... ...onun ihtirasları ve idealleri peşinde... ...bir ülkeden bir ülkeye seferler yapmak anlamına geliyordu. İlerlemiş yaşına rağmen... ...durmak, oturmak, yorulmak nedir bilmeyen... ...Timur'un yanında seferlere çıkmaktan... ...bir hitap düşmüştür Meragi. Oysa o, sarayları sever kumruların öttüğü güzel bahçeleri ve ile efsunlanan meclisleri. Kaldı ki semerkant bir yeşillik denizi içinde yükselen görkemli anıtları ve zümrütten bir halıya benzeyen şiirsel bahçeleriyle bir yeryüzü cennetidir. Bu yüzden uzun ve zorlu Hindistan seferine katılmaktan affını ister Timur'dan. Yine Timur, Yıldırım Bayezid ile Ankara Meydan Savaşı'nı yaparken o Semerkant'ta musiki hakkında yazdığı altı kitaptan en büyüğü ve en önemlisi olan Camiül Elhami hazırlamakla meşgul olur. Merâgi kitabını 1405 yılında bitirdi. Timursa Çin seferini tamamlayamadan 1405 yılında Otrar'da ölüm tarafından durduruldu. 1405 yılıydı ki o alem padişahı bu alemden geçip gitti. Hükmü yürürdü, ordusu vardı, sonsuz mala mülke sahipti ama ölümü kendisinden men edemedi. Ondan sonra genç sultan Halil tahta geçti. Devri Kumriye adı sekiz zamanlı usulü bu hükümdarın isteği üzerine yaptı. Şahruh kardeşi Halil Bey'i alt edip tahta geçtiğinde tıpkı Celayir Sultanı'ndan ayrılışına üzüldüğü gibi Halil için de üzülmüştü. Şahruh başkenti Semerkant'tan her ata taşındı. Semerkant'ıysa oğlu Uluğ Bey'e verdi. Makasi dül her hafta yazıldı. Meragin'in eserleri arasında bulunan Şerh-i Kitabul Edvar, Zübletül Edvar ve Kenzül Elhansa ise döneminde yazdığı eserlerdi. Meragin'in toplam altı kitabı içerik bakımından gittikçe olgunlaşmakla birlikte birbirine çok benzer. Aslında kitapların birbirini tamamladığını, bir kitapta tümü ifade edilmemiş konuların, bir diğerinde açıklandığını söyleyebiliriz. Eserlerinde dönemin musiki formlarıyla ve kullanılan çalgılarla ilgili çok kapsamlı bilgiler verir. İslam musiki tarihinde kullanılan çalgıların teknik özelliklerini açıklar. Üstelik bu bilgilere zaman zaman kendi şahsi kanaatlerini hatıralarını ekler. Müzikide yetişen üstadlardan söz eder. Mu ile ilgili efsaneleri ve hikayeleri aktarır. Yüzyıllar boyunca Türk müziğinin en büyük destecisi olarak kabul edilen Maragalı Abdülkadir'e ait oldukları söylenen 20-25 eserin yanı sıra, onun adına kayıtlı güfteler de bulunuyor. Ama bunların ne kadarı gerçekte meragiye ait, ne kadar yüzyıllar içinde bozularak günümüze kadar geldi, hala meraklıları tarafından tartışmak Devletlerin yıkılıp devletlerin kurulduğunu Cihan padişahlarının dünyadan bir bir göçtüğünü Görecek kadar uzun bir ömür yaşadı Merayi Ama o yaşlandıkça Dünyada başkalaşmıştı Üstelik Şahruh ...dindardır ve musiki meclislerine çok da ilgi duymaz. Kaldı ki Timur'un ölümünden sonra çıkan taht kavgalar ve iç ayaklarmalar... ...Şahruh'un devamlı olarak seferlere çıkmasını gerektirmektedir. Bu ortamda Meragi'nin beklediği ilgiyi göremediği anlaşılmaktadır. Şahruh için sultanın adaletinin bir ifadesi olarak... ...Devri Adi adını verdiği 28 zamanlı yeni bir usul etti. İlk eserlerinden olan Şerhi Kitab-ı Edvar'ı yeniden ele alarak düzeltmeler ve eklemeler yaptı ve bu kitabın sonuna eklemek üzere oturup uzun ömrünü manzumeleştirdi. Amacı, tek tek her hükümdanın sarayında ne tür iltifatlara tabi olduğunu anlatarak, Sultan Şahruhtan da bunları beklediğini şairane bir şekilde duyurmaktı. Dünya, Dünya padişahlarının padişahı. padişahı. Muradına ermiş Şahruh Sultan Bahadır. Ey Cihan Padişahı! ihtiyarım sana konu, beni aziz tut. Günlerin, ömrün sakisinin bana sunduğu kadehin dibinde bir yudum şarap kaldı. İhtiyarım ama gönlüm gelir. Hala başımda heyheyler, gönlümde yanışlar var. İşte bu ünlü arzu halini hazırladığında şahruh rey sınırındaki kışlağına doğru yol alıyordu. Her atı kasıp kavuran veba salgını haberini yolda aldı. Meragi de 1435 yılındaki bu büyük veba salgınında hayatını kaybeden binlerce insan arasındaydı. Oysa ömrün sakisinin sunduğu kadehin dibinde daha bir yudum şarap vardı. Üstadı Cihan, Büyük Hoca Abdülkadir elini kadehe uzatmışken bir tel kopar, aheng ebediye kesilir.